Yalova Çevre Platformu, Yaçep, Yalova'da yapılmak istenen termik santrali protesto elemlerini sürdürüyor. Bu kez termik santrale müzikle dur diyecek olan Yaçep'e Son Irmak Doğa Platformu'nun bir kolu olan Son Irmak Doğa Orkestrası destek verecek. 27 Haziran Pazar günü, yani bu pazar, Son Irmak Büyücüleri olarak anılan 12 kişilik orkestra Yalovalılara müzik ziyafeti sunacak. Yalova Çevre Platformu Başkanı Feride Uyar, 100 yıllık çınar ağaçlarının altında ve Mavi Deniz'in gölgesinde randevu veriyoruz Yalovalılara. Çünkü Son Irmak Doğa Orkestrası, Yeşepin ya ve Yalova halkının termik santrale karşı mücadelesine destek vermek amacıyla bizimle olacak ve bizim için çalacak. Termik santrallere karşı, HES'lere karşı, nükleer çılgınlığa karşı ülkemizdeki doğayı düşman belirleyen tüm garip ve haksız uygulamalara karşı tepkimizi son derece saygılı ve ince bir stilde bu kez müzikle göstereceğiz diye konuştu. Şehir dışından gelecek olan grup ve dinleyiciler 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde buluşarak konser yerine gidecekler. Unutmayın bu pazar konser var. Dondurma ve salep yapımında kullanılan orkidelerin aşırı toplanmasını engellemek için koruma projesi başlatıldı. Ankara Su Altı Araştırmaları Derneği SAT tarafından gerçekleştirilen orkidelerin çığlığı projesiyle orkidelere zarar verilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Proje yürütücüsü Derya Yıldırım yaptığı açıklamada Türkiye'de 30'u endemik olmak üzere 170 tür orkidenin bulunduğunu belirtti. Dernek olarak yaptıkları araştırmalarda gelir düzeyi düşük ailelerin ek geçim kaynaklarına yöneldiğini belirlediklerini ifade eden Yıldırım, bu kaynaklardan en büyük paya sahip olan iş kolu ise orkide toplayıcılığı. Her yıl birçoğu daha çiçeğini bile açmamış orkideler doğadan sökülüyor. Hem de içeceğimiz bir fincan salep ve bir kap dondurma uğruna dedi. Orkideleri korumak için Şubat ayında başlattıkları projeyi orkide çeşitliliğinin fazla olduğu Bafa, Milas, Kastamonu'da pilot olarak uyguladıklarını bildiren Yıldırım, projeninse San Diego Orkido topluluğu tarafından desteklendiğini vurguladı. Ümid ediyoruz bu tip projeler aynı zamanda Türkiye'de Çevre Bakanlığı tarafından da desteklenir hale gelir. Critical Mass İstanbul herkese her ayın son cumartesi günü saat 17'de Göztepe Parkı'nda buluşarak yaya bisiklet hakları ve çağdaş bir kent için hep beraber pedal çevirmeye davet ediyor. Critical Mass Türkçe'de kritik çoğunluk anlamına geliyor. Terimin kökeni Çin'de ışıksız kavşaklarda otomobiller ve bisikletler arasında geçiş önceliği anlaşmasına dayanıyor. Bisikletliler kavşakta yığılıp kritik bir çoğunluğa ulaşınca kavşaktan geçiyor. Critical Mass bir protesto değil, sadece hep beraber bisiklete binilen bir kutlama. Critical Mass ismine taşıyan ilk bisiklet buluşması ise 25 Eylül 1992 Cuma günü saat 18'de San Francisco'da gerçekleşmiş. Ve buradan bütün dünyaya yayılmış. Critical Mass, Kai Kai, Paten ve benzeri bütün motorsuz araçlara açık olup dünyada 400'den fazla şehirde gerçekleştirilmekte. Bundan sonra size her ayın son Cuma günü bu kutlamayı Hatırlatacağız ki ümit ediyoruz siz de katılabilirsiniz. Tüm dünyadan bilim adamları ve uluslararası sağlık kuruluşları Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'ndan yani EFSA'dan plastiklerdeki sağlığa zararlı madde konusunda önlem alması çağrısında bulundu. 15 ülkeden 60 kadar bilim adamı ve kuruluş Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'na yazdığı açık mektupta Bisfenol A yani BPA adlı kimyasalın başta hamileler ve bebeklerin sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine karşı duyulan endişeyi dile getirdi. BPA hazır gıda ve içeceklerin ambalajında ve biberonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar BPA'nın kalp ve şeker hastalığı ile meme kanseri riski arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nüfuslarının %90'ında BPA'nın saptanabileceği tahmininde bulunuyor. Bu kimyasaldan yılda 2.2 milyon ton kullanılıyor ve bizim vücudumuza da girmiş durumda. Greenpeace 6 hafta süren Akdeniz'i koruyoruz gemi turunu tamamladı. İki Greenpeace gemisi Rainbow Warrior ve Arctic Sunrise Akdeniz'de soyu tükenme tehlikesi altındaki orkinosların avlanmasına karşı şiddet içermeyen doğrudan eylemler gerçekleştirdiler. Akdeniz'deki orkinos stoklarının orijinal seviyesinin %80'in altında olduğu tahmin ediliyor. Yani sadece %20'si ve daha azı kalmış durumda. Orkinos avı sezonu bu yıl için kapandı. Avrupa Komisyonu AB'ye ait gırgır gır avlanma sezonunu hatta bu yıl erken bitirdi. Çünkü yoğun bir şekilde avlanan Orkinos tekneleri birkaç günde kotalarına doldurmuşlardı. AB üyesi olmayan ülkelerin tekneleri ise 15 Haziran'a kadar avlanmaya devam etti. Greenpeace Akdeniz'i de içeren dünya denizlerinin %40'ında kalmıştı küresel bir deniz rezervleri ağının yani balıkçılık, madencilik, petrol arama ve diğer tahrip edici faaliyetlere kapatılmış olan deniz rezervleri alanlarının kurulması için kampanya yürütüyor. Akdeniz'i korumak ve Orkinoslar için politikacıları harekete geçirmek istiyorsanız siz de www.greenpeace.org/taksim-akdeniz adresinden imza kampanyasına katılabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.